Petrus'un ikinci mektubu, üçüncü bölüm. Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Öyle ki kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve kurtarıcımız Rabbin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu anımsayasınız. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türüyecek. Bunlar, Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey, yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor, diyerek alay edecekler. Ne var ki, göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini bile bile unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor. Tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rabb vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böylece yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak Kutsallık içinde yaşamalı Tanrı yolunu izlemelisiniz O gün gökler yanarak yok olacak Maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca Doğruluğun barınacağı yeni gökleri Yeni yeryüzünü bekliyoruz Bunun için sevgili kardeşlerim Madem ki bunları bekliyorsunuz Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin. Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Pavlus, bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak, kendi yıkımlarını hazırlıyorlar bu nedenle sevgili kardeşlerim ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun amin